Araya gitmiyoruz. Allah izin verirse, onların mütefatlarını göreceğiz inşallah. Kitabımız da yine çok. Şurayı da okuyayım size. Diğer hadis-i şerifte. Şurayı da okuyayım, birbirine de azaltıyorum ki. Birbirine, birbirine acımakta. Birbirine acımakta. Hep ne dinleyelim? Birbirini sevmekte. Birbirini sevmekte. ...birbirine şefkat göstermezse müminlerin bir vücut gibi olduğunu görürsün. Hepsi bir vücut gibi birbirinin yardımına kopuşur, kardeş ...ondan sonra bu vücudun bir azası muhtarif olduğu takdirde tutsun... ...diğer kısımlar da uykuyu kaybedip ataslar içinde onun itirabını duyarlar diyor Peygamberimiz. Şurada bir zihzuları ya... ...şöyle bir tezir ne oluyor, bir canım, yat Uyutmuyor hocam! Nereye uyutmuyor, yapsan uysana! Insanı... Sızırsa durmağından geten zor, zor öyle bazı şiddetler. Sızlar herkesin başına gelir. Kardeşliğin başına bir iş geldi mi, vücut birbirine ekli olduğundan... ...sen de onun gibi sızlamazsan kamil gelirsin. Can yani baş bu! İnan, biz kardeş olduyduk Kılavuz Kardeş olmuştuk. Kardeşlığı o kadar ileriye götürdük ki bir saat ayrılırsak bir ay ayrılmış gibi gelirdi. İkimizden yeminle söylesek yalan olmaz. Bir gün ayrılırsak bir ay, bir ay ayrılırsak senelerce ayrılmış gibi olur. Ve gördüğümüz zaman kucaklaşır, ağlaşırdık böyle. İkimiz zaraba çalışır, ikimiz yurada neler? Namıza karnım ağrıdır. Yemin ettiniz, vallahi dümün benim adetim, Dolundan dere yemin etmek kanaat olsun. Vay karnım düştü. İkimizin karnı beraber ağrır. Dişimiz beraber ağrır. Bir konuşun da bakın. Bir sevişin de bakın. Şahin Akşibendi Efendimizin bir tezir baş parmağında yara çıkmış. ağrıyormuş, yormuş. Bütün baş parmağını sarmış. Gelmişler, kendi göstermemiş. Ne oldu parmağınız? Efendim, barmağıma yara ne yok ya, bir sızı geldi, sızıl sızılıyor. Bana ne kadar bağlı evladımsınız yavrum diyor, benim barmağım yara oldu bak diyor. Benim izdirabımı da siz beraber çekiyorsunuz diyor. <gülüyor> Duydunuz mu? Birisi derişin birisi değirmene gitmiş, köylüyü haber veriyorum sizin burada olmaz. Değirmenden gelirken <gülüyor> kışkını çatır, ayağı... Kayarsa, ayağa kayınca, deyinden arkana düşmüş dervişim. Cepeden dırnağına, suya gömülüp çıkınca, cağış, cağış, cağış! Gülmüş, yakıntılar takınmış gibi vücutu, bütün buz! <Gülüyor> Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri, o bu canımızın birisi, ismi hatırıma gelmedi, hemen yatağını yedim demiş. Kıbaları yakın, domuyorum demiş. Hemen yatağını üst üstüne. Aslanıyorsun, bir daha yersin. Bakmışlar, yele ayağımız kesmiş. Efendim ne hal bu? Sürsündü, bir anı bir an sonra demiş. Aha. Bir saat sonra e, havluya gelmiş. Unluğu getirmiş, çok değil. Bakmışlar ki tepeden bu bu? Ulan ölürsün, buldun. Yanıyorum demiş. Yanıyorum ben demiş Aha. de, bırakın beni. İçeriye git. Efendimiz demiş ki, getirin içeride soyun. Kuru elbiseleri giyin, ben sıcağımı tüm ona verdim, soğuğuna aldım demiş. Ekvanımızı <gülüyor> biz böyle kayırırız demiş. Yani bunlar hep reşahat aynı hayatta gördüğüm şeyler kardeşler. Çoktan söylemezdiniz, sizin burada inca doluyor sözler. Yani onu soymuşlar da, sobanın başına efendi hazırları sıcağına alınca ıfı olmuş. Kayseri'ye Üstazımız teşvik ettiğimde Ali da Mustafa iyi evinden takir oldu. Diyelim şurayı dilersen, soyan kadar dar bir Kayseri'nin ihvanı hep ayakta kaldık böyle. Dedi Mustafa Efendi bir büyük odanız yok mu dedi işte ikram sığmadı buraya. Efendim çok büyük bir odamız var ya kış günü var böyle ne dedi ateş var, ne penceresinde cam var birkaç şeylere cam kırık, ne soba yanmışsa evet. sen her olayı, hafızı hafızı hiçbir de yerde değil. Böyle bir hal geldi ne kendine evet. oraya vardık, oturduk ki soğuk böyle, böyle göbek ediyor, manasını duysun. Soğuk soğuk böyle, kış ya. Hiç kimsenin dokmuyormuş, birader benden gortuyormuş. Yani basur hazırlığına soğuklara otur verdim mi? Hemen pitil gibi tutar, bayvalız bilir onu, çok rahatsızın. Oraya oturunca ben döndüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum lan dedim. Yanıyorum çocuğum. Bakmışımış benim buralarımdan öyle ter dökülüyor. Şu dökülen ter gibi kış gününde ter. Bütün İslam yanıyormuşmuş o gün. Yani o soğuk yerde. efendilerimizi anlayamak. Onları takdir demek. Yani bildiğiniz gibi de başka alemleri var, ne diyeceksin? Sırrını ifşa edemek. Yoksa. Darılır bize! Darılır bize! Allah onu kendi kudret gibi altında gizlemiş. nasıl haber vereyim ya? Onun için kardeşlerim, bizim kardeş olarak sevgi ve muhabbetimiz öyle olmalı ki bir dış, bir suduralım mı Peygamberimiz buyuruyor, hadisleri burada okuyayım, oh sizlere rahmet ediyorum, bakalım suralarda Efendimiz yazmış. Türk size okuyorum, daha çok şey aktarabilir miyim, diye. Ee, daha oku efendim. Mürnünler birbirine kinetlenen cüzüllerden meydana gelmiş bir bina gibidir. Mürnünler, şu binayı düşünürsek bunun gibiler diyor. Tireç var, çimento var, taş var, ağaç var, demir var. Her biri bir cinsten ...bir araya gelince böyle bina olmuşlar. Ümünler, bir araba başı döksen bina olur mu? Bir muhterem üstaz gelip de onu bir araya yapmayınca... ...üstazımız bizi tutup tutup da geldiklere koymayınca biz bina olabilir miyiz? Onun için niye birbirimizi bırakıyoruz biz? Temel başına benzer Müslümanlar, işte hadis-i şerif... Şöyle kemer, iki tanesini atsan bütünü bürgür bür uçar, birbirini kinetlemiş. Kardeşlerimiz birbirini kinetlemiş. İster Yahya'lı olsun, ister Konya'lı olsun, ister Ankara'lı olsun, ister, ister Pakistan'lı olsun. her yerden var ya, biz birbirimize bağlanmışız. Allah coşk! Allah bizi o bağdan cezmesin. Efendim <gülüyor> ya, ya, işte kimse diyor ki Arap diyor. Demir de Arap. Hap, para, Arap diyor. Bütün şurayı üstümüzden uçurmayan demir. Daha böyle, şura bak, kinet gibi tutmuş, demir tuttu, çimoltayla demir tuttu, kumu da koydular içine. Kimimiz çarıl, kimimiz kul, kimimiz demir, kimimiz ana, her şey, birimiz bir şey, bir araya geldik böyle kardaşık biz. Bunu herkes size bu şekilde anlatmaz, üstüne okar, okur geçer. Hasan Uğun'un için burada o sohbetine, o ele Ankara'da şimdi çok muhabbetli kardeşlerimiz var. Fususu cevap ediyorlar, on gün olsun eğlensinler, ne var diyor, böyle anlatacaksın ya kardeşler. İkaz olunca biz ikaz olmuyoruz kardeşim diyor, ee, kazancı e, kasaya, çeçeğe doldurduk mu kimsenin yüzüne bakmıyor, vermeye yok. Babam, Allah karıyı rahmet etsin. O derdi ki, Hacı Efendi geldi, Şikatendi dedi. Evliyanın bir yeni var dedi. Yeni vurdular evliyaya. <gülüyor> Bu yeni olmazsa evliya diye kabul etmeyeceksin. O zaman durduk aldu hoca büyük çünkü muhattes ni mı? Niye efendim, var mı evliya? Şakaret yok mu evliya değil? Hakilden evliya olmaz. Haklin ağacı cehennemde kökü. Kim hakil adam? Açalım elimizi Allah aşkına. Elhamdülillah Yahya'lıyı coşturdum şimdi. Herkes bol bol vermeye başladı. Evvelden zırnığını vermezdi. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yanını oraya götüreyim. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En mursahit hikaye bu. Yani Ayşe annemiz Tulkana yanına bir kadın geldi, iki kolu, iki kolu telç olmuş. Ne oldun dedi Peygamberimiz, ne oldu kollarına, rüya gördüm de ya la rüyam da oldu dedi. Nasıl rüyada kol kelce olurmuş, rüyana haber ver bakayım dedi. Ya Muhammed, annem de öldü, babam da öldü. İkisini de rüyada gördüm, vardı mı babam Havzu Kevser'in başında, insana öyle su dağılıyor, sana da gördü içtim. Sevgili babacığım, anam derdi. Anam bakhil olduğu için cehenneme gitti yavrum dedi. Bakhil mi robo? Bir misafir getirsen o daha yere sakardı. Kapı birbirine çarpardı. Çocukları devardı <gülüyor> eve. Misafirin içine sindirmiyormu indi. Sonra cehenneme götürdüler. Ben halı kesenin başında indim yavrum dedi. <gülüyor> İyice anlayalım kardeşim. Sonra o anamıyor vardı mı diyor. Anam cehennemin ortasına düşmüş <gülüyor> Deve boyunları gibi, deve büyüklükleri gibi ataş gelip kendine çarpmak istiyor. Bir elinde iç ekmek içinde de yağ görünüyor. Bir elinde de eski gömlek. Onu tutuyor veriyor diyor. Ataş geriye çekiliyor. Anneciğim bu ne hal? Ah o dayın yediği gibiymiş ya, yorum yapamamışsın diye hüngür hüngür ağlıyor. Yarın, sonra hüngür hüngür ağlayacağız, başına çalışın. Yani, yediğinden yedilmedikten sonra, giydiğinden giydirmelikten sonra, parandan vermedikten sonra... ...ne anne, ben kardeş kabul etmiyorum bunları sen. <gülüyor> oh. anne diyeyim, ne hal... Diğerim bir yan yorum, diğerim bir yan oldu. İşte ataşı görüyorum. Gerçi hayatımda şu etmelere, şu yağdan başka birermişim. Şu gömlek eskisinden başka da birermedim. Bunu Allah elime verdi. Demen yağmal nitkale zerrenin kayıran yara, demen yağmal nitkale zerrenin şerran yara. Kayırdan zerrede veriyor, şerden <Allah>. zerrede veriyor. <gülüyor> Şimdi diyor bunları yerden ama ciğerini koştum diyor babama. Baba, annem yanıyor, su istiyor. Bak, herkese daha diyen bir tasla. Oğlum, onlara haram, cehennem ehline bu su haram, Hiç acıma mı Hiç acımam, acımak hissini kestiler benden. Çünkü acı, acı olsa yarın cennete girecek, bir kısmıza cehenneme girecek, ağla dur. Onu kesiyor oh. Allah oradan, <gülüyor> o merhamatın ucunu kes veriyor. Orada kalıyor diyor, katıyan olmaz dedim diyor. <gülüyor> Sen gelmezsen ben geliyorum dedim, hemen maşrafayı doldurdum diyor, Havz-ı Tevsez. buyurmuştur ki havz Şol kadar gindir, ebâri gı, durduram ki eyle ben Adencavar'a'nın miktarına imyan. Yani eyleyle Aden memleketinin arası bir aylık yolmuş, o kadar genişlikte, pergerle çizmiş kadar geniştir peygamberimiz. Suyu yukarıdan dahi aktır kokusu, niçten efyattır ebari yıkı, hücümden çoktan var, ne şeker var ne şekere benzer ne bana benzer, bildiğin gibi geldi dedi. Bildiğin nifak ehlin kavamandan dediler ya Rasulallah, bizi olgun bilir misin, sizi bilir eşkal, sizi bilecek şekiller var, bilirim dedi. Muhammediye'den aldığım şeylerdi, babanın okuduğu şeydi. Kesirde bir sima var ki, ki yoktur gayrı ümmet de, güdüğünüz kollarınız ah, vuzurdan ehcenu ah, eşkâl. Abdest arızalarınız ah, çekili at ah, gibi sarsa parlayacak. Onun için abdestte şöyle başını köneye verip gitmen kekilinizin üstüne. İki eline su al, efendimiz gibi bakanımdan şöyle iki barcağını kaldır, böyle kablayı mesyal, kapayın her yeri parlasın. Olunuz böyle şimdi aç aç, aç olmaz. Paşkudan aç, paşkudan ileriye gitsin. Topluğunla beraber daha yukarısından yu da yukarıdan belli ağaçsın. Yani aşırısında zarar yok. Aşırısında zarar yok. kenalığın aşırısında fenalık var. Namazın aşırısında aşırılık olmaz. Allah bize işrağı da, ruhayı da, evvabını da, tehekküdünü de kılarak Allah'ımıza yakın olmayı nasip etsin bize. Neden sen yensen her ibadet, farzlar, en sevdiğim ama nafile ile bana takarrub edin diyor Allah. Hadis-i Şirip, nafile ibadetle, anlayamıyorum ben bizim köyümüze göre bunu misallayayım. Deyin bakın sizin de kafanıza iyi gelir mi? Nafile ibadet, nafile yapmazsan Allah mesul, yaparsan fazileti var. Bir adam sana bir kabal vermiş de, şu bağımızı dep diyor. Onu depiyorsun, şurada bir delik daha var, onu da depiyorsun. Ha buna size ikram olsun diyor. Allah'a sınavlar kınlığımı ver diyorsun. Aa, Joshua, bu adı üç misli veriyor. Neden böyle veriyorsun? Merenşo demeden o bağını da depmişsin, sana ne diysem üretemem ben çocuk diyor. <gülüyor> Allah'ımız o ille nafileyi kılın demiyor ama kılarsanız ben size farzları kabala verdim edeyim, diyor. Niye ki, niye bir şafağla kalktınız siz, diyor. Evet. Boynunuzu niye Mevla'ya cüktünüz, diyor. <gülüyor> niye gözlerinizden döktünüz <yıktınız>, diyor. <gülüyor> cennetin cemalim, sizin bu <gülüyor> Ya kardeşim, böyle iman et de sefam ki... ...daha, şunu tamamlayayım. Kardeşlerim, <gülüyor> ne bu o, o kadının kolları... Bir kolumla kaldırdım diyor, kolum kurusun diyor, kolum düştü diyor. Hop, onunla tası daldırdım diyor, maşbapayı diyor, anama götüreceğim, kolum kurusun diyor diyor, o kolum da diyor. Ya Rasulallah işte görüyorum bu hale geldim ben diyor. Peygamberimiz derin derin düşündü, hadislere, ayetlere vurdu, bakil insanların cehennemlik olduğunu, dakilerin hazlı kevserin başında cenneti alada olduğunu iyice gözden geçirdikten sonra Rabbi bu kız çocuğunun rüyası sakinse kolunu düzeltirir, kolları düzeldirir. <gülüyor> <gülüyor> yani bildiğiniz gibi değerli vaziyet böyle, bu çok devam eder bizde. Yalnız her gün sohbetimize gelirler, her gün bir mevzuda böyle çalışırız. Size ise ee, yani benim misafirimiz misafirimizsiniz. Biz kıymetli misafirimiz var. Siz de benim sohbet misafibisiniz. Zulkan, pilavı ile, pilavı ile, salatası ile, ile, ile, ile, size bir kahreti vermek istiyorum ben. <gülüyor> Allah razı olsun dedilerdi. Başka, çok şükür bir çayın karşılığına istemem. Aferin Hacı Hasan Efendi ne sohbet etti yani istemem. Allah rızası için gelmesin kelime. Peki Efendimiz geliyorsa biz de söylüyoruz. Çeşme, oh ne iyi su veriyorum. Çeşmenin <gülüyor> ne şey var, <gülüyor> suyu veren Allah. <gülüyor> Hakan hocam, oradan su vermeseler. Kelime-i vahiyde konuşamam. <gülüyor> Evimizin köşesinde, ha bir, işte anladım, bir <gülüyor> şey de anlat, bir fıkra da yatsı olsun. Bir bilemiyorum, ne olurum diyorum. <gülüyor> İnan her şey ancak sizin karşınızda bildiriyorlar. <gülüyor> biz de onun için, kardeşim bunların daha. Mümin gibi bir nekine cüzülerden meydana gelmiş bir bina gibidir. Mümin Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yok. Teşekkür ederim Sevmiyor mu kimse canım gibi dostun yok mu yok hocam? Şöyle <gülüyor> Allah seni sevmiyor. Onda hayır yok diyor. Seni kimse seyirse evine niye dolanıp gelmiyor mu? Bilir misin? Ne dedin? Yavuz böyle gel mı geldi? Diyenim yok mu diyor? Sen de hayır, yok diyor. Böyle olunca karşılıklı ziyaret edelim, birbirimizle sevişelim Allah aşkına. Onu için kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Min kardeşin çok kendini az düşünen, neslimi yedi bucesinde tutan Allah'a yemin ederim ki vallahi ki diyor birader. <gülüyor> Hak geldi yemin ediyorum diyor. Allah'ım, hmm. evet. la vüksu müziyevmi il kıyametine yemin ediyor. Ve kimi vel zeytun ve turi sinine ve hebel vel adil emin vel asri inel midâne vehi. yemin ediyor Allah, Peygamberimiz de yemin ediyor. Vallahi, vallahi. Bizi kudretinde olan nefsimiz, Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete geniz bilemez yeni bir şey inşallah barif ana iksenin nuru cemile mi yayılır sürekli rabbil alamin fatiha سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ كنت ضرعا وخسيا إنه لا يحب المعتدين وتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خلفا وطمعا إن رحمة الله طريب من المحسنين بشرا بين يدي رحمته حتى صحاب فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الممتالع لَكُمْ تَلَكَّونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَحْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> ذِي <الذي> خَضُّ سَلاي رُجِيلَ نَكِذَا كَذَالِكَ نُخَضُّ <انفجر> فُلايَ <في الأيات> جِيلِنْ قُلْ يَشْكُرُ يا ربك دي العزة عما نين زين على الرسولين نحمد لله رب العالمين ثم <تصفيق> نور Günleri zaman için adil bir dünya istemek. Hadi sana bir erkek tutarsın rahul, kesin değil mi? Sizlerin kavramda, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, rahimde, journa münew Scroll in the Onlyech I don't know. Ne iman ne derden kurtaba ister Yaşul Allah'ım. you Ya Allah, ya Allah, ya Allah İll'e huzur map aún my yelledin Kırhı kopmalar, kalbim yan Allah, Allah, Allah yan Allah Allah, kahin. Ne Bir şeyler diyeceğiz. Seninle konuşmuyorum. Bugün piyade geldi. Bugün de park geldi. Bunda amcaydı Ali bizim sahibi. Kaderimiz mal yahidir. Nihaşta bu haberdar, ona bari haber. Hadi sahen lavaba. Okunu aptan kadada. Yen kim Abdullah'ı an ki, güvence ...caren ödül arguing rather than the attempt he fuam ornоминаar... ...bad zaman